Allah'ı unutmayacaksın Allah'ı unutan değil Allah'ı unutan gönül Haraptır Allah'ı unutmayan değil Allah'ı unutmayan gönül Orası mamurdur Her ne kadar Zahirde harapta görünse Aslında mamurdur Allah'ı unutan dil Allah'ı unutan gönül Her ne kadar Zahirde mamur ise de Aslında haraptır Allah'ı unutmayan dil Allah'ı seven gönül Zahirde her ne kadar Harapsa Aslında mamurdur Allah'a Peygamber'i unuttu Zahir ne kadar Mamur olsa batını Haraptır bunu unutma şakana kafandan çıkarma.